<gülüyor> Bu dersin konusu kardeşler Mufattirat-ı <gülüyor> Siyem Oruçla ilgili bazı meseleler ve e, teravihle, teravih namazının e, bazı meseleler hakkında olacak. Biliyorsunuz e, oruca çok az kaldı. ben bir hafta sonra Ramazan ayı girecek inşallah Teala. Bundan dolayı oruç hakkındaki bazı meseleleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci mesele kardeşler, orucu bozan meseleler. Bunlar bir icmaan orucu bozan meseleler yani. İlim ehlinin icmasına göre, ittifakına göre e, orucu bozan e, bazı meseleler. Bir yeme ve içme. Yeme ve içme e, icmaan orucu bozar. İcma'yı İbn Hazm, e, İbn Temiye ve İbn Kudame e, rahimallahu teala makleder. E, Bu icma şu ayete bina edilmiştir. Allahu teala diyor ki: okulu kulu wa hatta yetebena lekum el min gece ve gündüz bir e, ayırt e, birbirinden ayırt edene kadar e, dolayısıyla e, oruç olduğu zaman yeme ve içme caiz e, değildir e, yine Bukhari'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde yed altu ve şerabuhu وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِهِ diyor peygamber. Kişi oruçlu olduğu zaman e, yemeği, içmeyi ve şehvetini Allah için terk ediyor. Anlaşılıyor ki burada da oruçlu olduğu zaman yeme ve içme olmaz. Bu birinci mesele kardeş. Bunun altında birçok nokta var. Birinci nokta e, dişlerinin arasında kalan bazı e, yemek kalıntıları. Dişlerin arasında kalan yemek kalıntıları icma'an, ilim ehlinin icmasına göre icma İbn-i naklediyor. Orucu bozmaz. Ve oruç ee, sahihtir. Diş aralarında olan o yemek kırıntıları e, orucu bozmaz. Bunda icma vardır. Fakat yemek kırıntısı e, ağzındaysa ve onu yutabiliyorsan yani o kadar da küçük değil de yutabiliyorsan e, bunu yutmamak gerekiyor. Bu orucu bozar. Bozmazdan kasıt o kendi elinde olmayan çok küçük e, kırıntılar. İkinci mesele <gülüyor> su burundan e, içeriye girip mideye doğru giderse o zaman orucu bozar. E, e, abdest alırken suyu bundan dolayı peygamber diyor ki وَبَالِخْفِ الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ saimen. İstinşak abdest alırken mübalağat, çok yap ancak oruçsan o zaman çok çok yapma diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla suyu burnundan alıp boğazına giderse o su, o zaman e, orucu e, bozar. Üçüncü mesele <gülüyor> e, kuhul kadınların kullandığı e, kuhul yani maskara sürme ee, sürme e, orucu bozmaz. Ee, bu da İbn-i Teymiye, İmam Şafii ve Ebu Hanife'nin görüşü. Doğru olan görüş e, e, sürme e, kadın sürme yaptığı zaman e, bu şey orucu kişinin orucunu e, bozmaz. Öyle ki tadını e, boğazında alsa dahi. Bazen sürme sürdüyor, tadı boğazından çıkıyor. Öyle ki olsa dahi İlmehli diyor ki bu e, orucu bozmaz. <gülüyor> Başka bir mesele <gülüyor> kişinin yemeği tatması. Bazen kişi yemeği tadıyor, Bu orucu bozmaz. Bazen yemek tuzlu mu değil mi diye bakıyor, bakılıyor. Bu orucu bozmaz. E, çünkü Bukhari de geçen i̇bn Abbas e, muallak olarak geçiyor. i̇bn Abbas diyor ki la ba'se li's-saimi an yata'am e, kişinin e, yemeği e, tatmasında bir beys yok diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Nam. Bazı hadisler var kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken e, sürme yaptı değil. ...sürme yaptı diye. Bu konuda Sırmızı diyor ki... ...bu konuda hiçbir hadis sahih değildir. Ee, yani bu konudaki hadisler zayıftır. Ee, buna da dikkat edilmesi gerekir. Fakat yapılırsa dahi kişinin orucunu bozmaz. Başka bir mesele... <gülüyor> buhur Yani... E, ...Türkçede... E, buhur mu deniliyor... Yakıyorsun koku geliyor ya tütsü, tamam. e, tütsü yani yakıyorsun böyle supta çok oluyor bu kur yakıyorlar koku şey diyor gelir e, kişi bunları e, teneffüs tenef, e, etse dahi e, kişinin orucunu e, bozmaz. Başka bir mesele. <gülüyor> Nuhaha dedikleri e, e, Balgam e, Kişinden balgam geliyor bazen Tükürük, pis tükürük e, Bu e, balgam Kişinin orucunu e, Bozmaz Aynı şekilde e, Tükürük de insanın Orucunu bozmaz, bozmadığına dair ilim ehlinin icması vardır Tükürük insanın velev ki toplasa ağzında toplasa sonra yutsa dahi e, bu tükürük e, orucu e, bozmaz. E, başka bir mesele kardeşler e, bazı iğneler bazen hastalar iğne vuruyor kendilerine. İlmehli e, diyor ki bu iğneler eğer muhazze ise yani besleyici ise bazı iğneler besliyor. Besliyor ne demek yani? Bazen insan yatıyor, on gün yatıyor yeme içmiyor hastanede. Yeme, yemiyor, içmiyor. İğne vuruyorlar. Besliyor o iğne besleyici. Eğer bu iğne besleyiciyse orucu bozar. Ancak besleyici değilse orucu bozmaz. Çoğu iğneler besleyici değil. Yani yeme içme ile alakası yok. Ya hastalıktan dolayı. Ne gibi? Ee, insülin iğnesi. Ee, şeker hastalığından dolayı yapılan iğneler misal besleyici değil. Ee, bunlar e, orucu bozmaz. Bunlar orucu e, bozmaz. <gülüyor> Bu bilindikten sonra bezlerde geçen sahibi senetle e, Ebi Talha radıyallahu teala sahabeden bir tanesi e, dolu yiyordu. Kâne-i ekulü'l-bera dolu yiyordu. Oruçlu olduğu halde. Oruçlu olduğu halde sahabenin bir tanesi e, dolu, dolu yiyordu. Fakat i̇bn Salah ve Şatibi i rahimahumullah Teala diyor ki ümmetin icmasına göre bu Ebu Talha sahabeden olan bu Ebu, e, Ebu Talha bu Ebu Talha'ya ittiba edilmez. Yani e, buna ittiba edilmez. O yiyordu kimse yiyemez. Çünkü dolu e, orucu bozar. O sahabe yanlış yapmıştır. Bunda da ilim ehlinin icması vardır. <gülüyor> İkinci orucu bozan mesele kardeşler, icma'an e, cimadır. Yani e, hanıma yaklaşmaktır. Bu da e, icma'an yaklaşmaktan kasıt e, cima yapmak. Bu da icma'an orucu bozar, icmayı ee, İbn-i Teymiye, İbn-i Kudame ve i̇bn Hazm rahimahumullahu te'ala nakleder. <gülüyor> Dolayısıyla kim oruçluyken hanımına, hanımıyla cema yap yapsa, ona yaklaşsa e, orucu batıldır. İcma'an ve kefaret gerekir. Ve e, kefaret gerekir. Çünkü Ebu Hureyre'nin hadisinde olduğu gibi Bukhari ve Müslüm'de geçiyor. Bu e, adamın bir tanesi peygambere geliyor ve diyor ki e, helak oldum ey Allah Resulü e, Peygamber diyor neden diyor ki hanımıma yaklaştım oruçluyken e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, bir köle azat edebilir misin? diyor yok diyor ki 60 gün arka arkaya namaz kıl. Diyor, pardon. 60 gün arka arkaya oruç tut. Diyor, yapamam. Diyor ki, diyor ki, 60 kişiyi doyur. Diyor ki, yapamam. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bir sepet içinde hurma veriyor. Diyor ki, bunu o zaman git tasadduk et. Bunu fakirlere ver. Diyor ki fema fema labatiha. Peygamber adam diyor ki bunun üzerine ey Allah'ın Resulü bu iki dağ arasından benden daha bu iki dağ arasında benden daha fakir kişi yoktur diyor. Yani ben kendim muhtaçım niye tasadduk edeyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülüyor ve e, diyor ki o zaman git ehline ver diyor. Dolayısıyla kefaret kişi 60 gün arka arkaya Oruç tutması gerekir. E, hanımına yaklaştığı zaman. Bir de on, onu kaza edecek 61 gün. Kişi e, yaklaştığı zaman kefaret etmesi vardır. Fakat bu kefaret sadece cümaya mı hastır yoksa bütün e, orucu bozan şeylere mi geçerlidir? Yani bilerek yesen içsen dahi yine e, kefaret gerekir mi? Yine 60 kişiyi doyurman gerekir mi? Eee ve ondan önce yine 60 gün oruç tutman gerekir mi? Oruç tutamıyorsan 60 kişiyi doyurman gerekir mi? Dedi ki cime yapıyorsan 60 gün oruç tutman gerekir. O 60 gün oruç tutamıyorsun. Çünkü peygamber diyor ki 60 gün oruç tutamıyor. Diyor ki adam ben bir gün sabredemedim. 60 gün ne sabredeyim? Onun üzerine e, peygamber diyor ki 60 kişiyi doyur. Dolayısıyla kişi kefaret olarak 60 gün oruç tutması gerekir. Peki bu oruç sadece cimaya mı has, yoksa kişi başka şeylerde yaparsa mı oruç tutması gerekir 60 gün? Yani yesse itse yine 60 gün oruç tutması gerekir mi? Bu ilim mehlen'in iki görüşü var bu konuda. Birinci görüş Ebu Hanife ve İmam Malik'in görüşü. Diyorlar ki Ebu Hanife ve İmam Malik bu her şey için geçerli. Dolayısıyla bilerek yesen itsen yine 60 gün oruç tutacaksın. ikinci görüş ise ee, bu sadece cimaya has. Bu da İmam Şafii ve İmam Ahmet İbni Hanbel'in görüşü. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sadece cima için dedi. Yeme ve içme için demedi. Ve doğru olan görüş de budur. Doğru olan görüşte sadece cimaya has olmasıdır. Dolayısıyla bir kişi bilerek yerse içse e, 60 gün oruç tutmaz. Bu sadece cimaya e, hastır. Niye? Abdurrazzak'ta geçen eser olduğu gibi Ömer radıyallahu teala anhum Ömer radıyallahu anhum zamanında bir kişi getiriliyor Ramazan'da. O kişi içki içmiş. Oruçlu halde. Ömer radıyallahu teala anhu bu kişiyi dövüyor. Bu kişiyi dövüyor. Bu eserde sadece dövüyor geçiyor. Demiyor ki Ömer git o zaman bir daha 60 gün oruç tut demiyor. Dolayısıyla burada da anlaşıldığı gibi e, bu sadece cima için e, cimaya haktır. Peki bir kişi kefareti veremiyorsa yani 60 gün oruç tutamıyorsa daha sonra yine onu yapamıyorsa 60 kişiyi de doyuramıyorsa fakirse o zaman bu kişiden kefaret düşer mi e, düşmez mi doğru olan görüş İmam Şafii'nin görüşü e, e, o kişiden kefaret düşer. Dolayısıyla çünkü allahu Teala diyor ki اِتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Gücü yetmiyorsa bu kişiden kefaret e, düşer. Peki bir kişi e, hanımıyla ilişkiye girdiği zaman o kişi o günü e, kaza etmesi gerekir mi? Yani kefaretle birlikte 60 günle birlikte yine o günü bir gün tutması gerekir mi? Yani 65, 61 bir gün e, doğru olan görüş e, İmam Malik, Ahmet İmni Hanbel Ebu Hanife'ye göre Cumhur'un görüşü yani. O kişi o günü kaza eder. Peki bir kişi e, hanımına yaklaştığı zaman bir günde, oruçken bir günde hanımına yaklaştığı zaman sonra bir daha yaklaştığı zaman sonra bir daha yaklaştığı zaman kaç e, kefaret etmesi eee Gerekir. Bir kişi o gün e, hanımına yaklaştı. Sonra kefaret vermeden bir daha yaklaştı. Aynı gün sonra bir daha yaklaştı. O zaman bir kefaret gerekir. Varev ki birkaç defa yaklatsa dahi. Anlayabildiniz mi? Aynı günde birkaç defa yaklatsa dahi bir kefaret gerekir. Bunda icma vardır. İcma İbn-i Abdülberrahim Teala nakleder. peki bir kişi hanımına yaklaşsa sonra kefaret verse kefareti ödese misal adam hanımına yaklaştı sonra 60 gün oruç tutamıyor onun için 60 kişiyi doyurdu hemen sonra yine aynı gün hanımına yaklaştı kefaret verdikten sonra yine aynı gün hanımına Yaklaştı. O kişi doğrulan görüş yine bir kefaret gerekir. Yine bir kefaret gerekir. Çünkü zaten orucu o kişinin bozulmuştu. Peki bir kişi hanımına yaklaştığı zaman sonra kefareti ödemezse, sonra başka gün yine hanımına yaklaşsa ödemediği vakit iki kefaret gerekir. Bugün hanımına yaklaştı oruç sonra kefaret ödemedi daha. O altmış gün tutan bir dolayısıyla altmış kişiyi doyuracak. Sonra ödemeden yarın da yine yaklaştı. O zaman e, iki kefaret ödemesi gerekir. Tamam. Üçüncü mesele kardeşler kişiyi e, orucunu bozan bilerek kusmak. Bilerek e, kusmak. Dört mezhebin ittifakına göre bilerek kusmak e, e, kişinin orucunu bozar. Yani parmağını ağzına sokup bilerek kusması kişinin orucunu bozar. Çünkü müsnedim e, İmam Malik'in Muvatta'ta geçen say bir hadiste peygamber diyor ki: "Men zara ahul qay'u fela Kim bilmeyerek orucu kusarsa, bilmeyerek e, kusarsa ona bir şey yoktur. Bilmeyerek kusarsan orucun sahi وَمَنْ اِسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءِ Fakat kim bilerek e, kusarsa diyor peygamber o kişinin kaza etmesi gerekir ve orucu e, bozar. Dördüncü orucu bozan, bozan mesele kardeş, kardeşler inzal yani kişinin e, hanımını e, hanımına yaklaşması cima, cima değil de yaklaşarak e, öpmesi veya başka şey yapması cima hariç Bundan dolayı da e, meni gelmesi kişide. E, bundan dolayı da kişide meni gelmesi. Bu, bu da orucu bozar. Bunda da icma vardır. Mesela öpüyorsun veya sarılıyorsun. Bundan dolayı bazı insanlar e, hemen meni gelmesi. Bu da e, orucu bozar. Bunu da icma vardır. İcma İbn-i Kudame teala e, İbn-i Kudame teala nakleder. <gülüyor> Peki meni gelmese sadece hanımını öpersem meni gelmeden bu caizdir. Bu orucu orucu bozmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyordu. طيب Bir kişi bazen bakarak meni gelirse, bazen bir hanımına bakıyor veya başka bir şeye bakıyor. Bundan dolayı kişi de meni geliyor yaklaşarak değil de dokunarak değil de sadece bakarak bu da doğru olan görüşe göre Cumhur'a göre Ebu Hanife, Şafii ve Ahmet gibilerine göre e, bu kişinin orucu bozulmaz. Bu kişinin orucu e, bozulmaz. Peki bazen meni değil de mezi geliyor. Bazen meni değil de mezi geliyor. Yani meniden önce e, mezi var. Şehvetten dolayı gelen bir subu ee, bazen kişi hanımını öptüğü zaman e, veya düşündüğü zaman bu mezi gelebiliyor kişiden bu şey orucu bozar mı? cumhura göre çoğunluğuna göre bu şey orucu bozmaz ee, bu şey orucu e, bozmaz çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını öpüyordu oruçken ve e, kişi genellikle öptüğü zaman bu mezi geliyor ona, ona rağmen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken e, öpüyordu Beşinci mesele kardeşler e, hicame, kan aldırmak. E, bu konu hakkında ilim ehli kan aldırmak orucu bozar mı, bozmaz mı? İlim ehli arasında iki tane görüş vardır. E, birinci görüş kan aldırmak orucu bozmaz. Kan aldırmak orucu bozmaz. Bu İmam Şafii, Malik ve Ebu Hanife'nin görüşü. Çünkü Bukhari'de geçen İbn Abbas'ın hadisinde diyor ki İbn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hicame yaptırdı. Kan aldırdı. Dolayısıyla cumhura göre orucu bozmaz. Fakat İmam Ahmed ibn Hanbel ve Şeyhülislam İbn Teymiye İbn Kayyim ve çoğu Binbaz, Hüseymin gibi alimlere göre bu şey orucu bozar. Kan aldırmak. Orucu bozar. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eee Tünemde geçen hadiste diyor ki sahih bir hadiste İmam Ahmet sahihliyor bunu. Astara'l e hacimu vel Mahjum, Kana alan ve aldıran kana alan ve aldıranın orucu bozulmuştur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru olan görüş nedir? Kanı, kan aldırmak orucu bozar. Kan aldırmak orucu bozar. Neden bu doğru olan görüş? Çünkü ilim ehli diyor ki eee Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir fiiliyle, ameliyle, sözü birbiriyle çatışır gibi olsa, o zaman sözü öne geçirilir. Sözü takdim edilir. Çünkü bir hadiste peygamber diyor ki kan aldıranların orucu bozar diyor. Söz bu. Diğer taraftan da başka bir hadis var. O da fiil. Peygamber kan aldırdı diyor oruçluyken. Söz ile fiil birbiriyle geldiği zaman ne öne geçer? Söz daha öne geçer. Niye? Çünkü fiilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, fiilinde e, e, ihtimal olduğundan dolayı. Çünkü belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, musafirdi. Yani seferdeydi. Hicame yaptırırken ihtimallar var. E, belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastaydı. E, hatta Bukhari'de geçen bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafası ağrıyordu. Hastaydı yani. Ee, dolayısıyla hasta olan kişinin orucu e, bozmasında bir beis yok bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ihtimaller olduğundan dolayı e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözü fiilinin önüne geçirilir. Dayım Dayım Bunlar da bilindikten sonra kardeşler, e, oruç hakkında bazı, bazı meselelere değinmek istiyorum. Bir, kişi bilmeyerek, unutarak yerse ve içse, bu, bu şey unutarak yemek ve içmek, o kişinin orucunu bozmaz. E, çünkü, e, Bukhari ve Müslim'in geçen hadisinde, bu Hureyre'nin hadisinde peygamber diyor ki, men أكل أو شريب ناسيًن فليتِمَّ صَوْنَهُ Kim bilmeyerek yerse ve içerse, Orucunun tamamlasın e, diyor Peygamber sallallahu e, aleyhi ve sellem İki, ikinci e, konu bazen e, abdest alırken ağzına su verirken bazen e, e, o su bazen e, dilinde kalıyor ve yutuyorsun çok az bir parça tadı kalıyor veya çok az bir parça kalıyor ve yutuyorsun. Tükürünle yutuyorsun. İcma'an bu orucu bozmaz. İcma'yı İbn-i ve Rahimullahu Teala naklediyor. Aynı şekilde bazen ağzına oruç su verdiğinde bazen bilmeden boğazına kaçabiliyor. Bu da orucu bozmaz. Bunda da icma vardır. Başka bir mesele kişi oruç yiyen Günahlar işlediği zaman bu günahlar o kişinin orucunu bozmaz. Ee, ancak o kişinin orucunun e, sevabını azaltır, azaltır. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Müdlemiye daqo'le zuri wal-amele bihi wal-jehla faleesili ila hajatun an yid'a tağama huwa şaraşaraba. Kim e, kötü sözü ve kötü ameli." ve cehaleti, kötülüklerim yani günahları bırakmazsa, allah Teala o kişinin orucuna e, e, yemeğini ve içeceğini terk etmesini, bırakmasın Allahü Teala'nın ihtiyacı yoktur, diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Bukhari'de geçiyorum. Başka bir mesele kişi, <gülüyor> mesela sahurda e, sahur yapması, yemek yemesi zannediyor ki ee, daha sabah olmadı. Daha sabah olmadı. Fakat yiyor. Sonra bir bakıyor sabah olmuş bile. Bilmeden da, daha devamlı yemiş. Ee, bu kişi, Cumhur'a göre e, bu kişinin orucu sahidir. bozulmadı. Bu kişinin orucu sahidir. Fakat bu demek değil ki. Dikkat edilmesi gerekir tabii. Vakite göre dikkat edilmesi gerekir. Ama birden daldın ee, çok az bir vakit geçmiş o zaman o kişinin orucu sahidir ee, inşallah peki bir kişi e, oruç tutuyor zannetti ki güneş battı ve yemeye başladı sonra bir baktı ki güneş daha batmamış bu kişinin orucu bozulur mu bozulmaz mı cumhura göre e, bu kişinin orucu bozulur bu kişinin orucu bozulur. Arasındaki fark ediyorlar. Birincide bozulmuyor, ikincide bozuluyor. Niye? Çünkü birincide diyor ki asıl olan daha güneşin doğmamasıdır. Daha gece olmasıdır. Asıl olan budur. Fakat ikincide de asıl olan güneşin daha batmamasıdır. Sen asıl olanı bıraktın şüpheli şeylere gittin. Beklemen gerekiyordu. Kesin olarak beklemen gerekiyor. Bundan dolayı ikincide orucu bozulur diyor Cumhur. Fakat bu Başka bir görüş var. Bu da i̇bn Kayyim ve İbn-i e, Teymiye'nin görüşü ve Hasan-ı Basri, İshak-ıbni Rahüye gibi alimlerin görüşü. Diyor ki bilmiyorsa dahi orucu bozmaz. Yani sen bilmiyordun, bir de, e, yedin sonra baktın ki ezan okunuyor. Bilmiyorsan dahi ezanı bozmaz. Çünkü Ömer radıyallahu teala bir gün müezzine emrediyor. Diyor ki ezan oku. Ezana okuyor sonra bakıyorlar ki güneş yeni batıyor. Ezan okunduktan sonra. Emrettikten sonra ezanı herkes yemeğini yiyor. Oruçken yemeğini yiyor. Sonra bakıyor. Bir bakıyorlar. Güneş yeni ba batıyor. Aleykümselam. Aleykümselam. Bunun üzerine Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki iştihat ettik ve hata yaptık diyor. Ve sahabeye emretmiyor. Bir daha orucunuzu kaza edin diye emretmiyor. Dolayısıyla doğru olan görüşü inşallah İbn-i Teymiye ve İbn-i görüşü inşallah o da e, orucu bozmaz. Başka bir mesele kardeşler. E, hayızlı olan kadın e, oruç tutmaz ve bunda ilim ehlinin icması var. Ehli sünneti ve cemaate göre hayızlı kadın e, oruç tutmaz. Bilakis kaza etmesi gerekir. İcmayı İbn-i Abdülberrahim Nevevi ve e, İbn-i Hudame Teala ee, nakleder. Alakulle hal şu an e, e, biraz duralım burada. Bir e, namaza kadar. Namazdan sonra inşallah bu e, oruç hakkındaki meselelere ve teravih hakkındaki meselelere devam edelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sorularınızda inşallah e, namazdan sonra ikinci dersten sonra sorularınızı alırız oruç hakkında. <gülüyor> Sen de verdim ama. Nasıl bozmaz. Kan, ver, kan vermek orucu bozar dedik. Fakat bazen kan tahlili yapıyor. Çok az kan al, alıyorlar. Eğer çok az kan alıyorsa o zaman o çok az kan orucu inşallah bozmaz. Tahlilden kanı araştırmak için bazen kan alıyorlar. Onlar orucu bozmaz. Aynı şekilde bazen e, diş çekiliyor. E, diş çekilmesi de orucu bozmaz. Diş çekilmesi de orucu bozmaz. Fakat dişin çektiğin zaman o tükürük veya kan, kişi bunları yutmaması gerekir. Yutmaması gerekir. Yutmamaya dikkat etmesi gerekir. Başka bir mesele kardeşler. Kişi sahurda yemek yiyorsa ve bu esnada ezan okunduysa ağzındaki yemeği ee, tükürmesi gerekir mi yoksa yutabilir mi? Ee, ağzındaki yemeği e, yutabilir. Yutabilir. Bunda bir beysi yoktur. Çünkü Ebu Hureyre'nin hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِذَا سَمِعَ حَدُكُمْ نِدَاءُ وَالْاِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُ hatta يَقْضِيَ حَاجَتَهُ Biriniz müezzini duysa ve elinde e, kaşı e, elinde e, tabağı olsa onu e, hacetini giderene kadar bırakmasın. Dolayısıyla e, ezan okunuyorsa ve elinde e, yemek varsa, kaşığında yemek varsa onu yemende veya ağzındaki yemeği yutmanda e, bir beis yok inşallah. Tayyip <gülüyor> Başka bir mesele arkadaşlar. Ramazan hakkında Ramazan e, bir yerde hilal görüldüğü zaman e, bütün Müslümanların tutması gerekir mi yoksa her devletin kendi hilalı mı vardır? E, bu konu hakkında ilim ehlinin iki görüşü var. E, İmam Ahmed ve Ebu Hanifi'ye göre herkes tutması gerekir. Şafii ve İmam Malik'e göre her devletin kendi hilala bakması vardır. Ve doğru olan görüş inşallah her devletin kendi, hilal, kendi hilalına bakması gerekir. Her devlet kendi hilalına bakar. Başka yerde görünse dahi sen kendi devletinin hilalına göre amel edersin. Çünkü Kureyb'in hadisinde geçtiği gibi, Müslim'de geçiyor. Kureyb, Şam'dan Medine'ye geliyor. Ve Medine'de İbn Abbas ona soruyor. Ne zaman oruç tuttun? E, hilali gördünüz. O da diyor ki Cuma günü hilali gördük. İbn Abbas diyor ki biz ise e, Cumartesi gördük. Ve ta ki e, diğer hilalını görene kadar oruç tutacağız veya 30 gün tutacağız. E, orucu tam ta, orucu e, tutacağız veyahut da Ramazan'ı 30'da tamamlayacağız. Diyor İbn Abbas. Sonra diyor ki ha hades sünnetin Muhammed. Bu ise e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir diyor. Dolayısıyla her ülkenin kendi hilalına e, bakması e, gerekir. Bu bilindikten sonra orucun bazı sünnetleri var kardeşler. E, birinci sünnet e, orucu fıtırı yani bir an önce bozmak. Ezan okunduğu zaman hemen e, bozmak, beklememek. Bazı insanlar halen orucu bekletiyor. Ezan okunduğu zaman hemen eee Orucu bozmak sünnettir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La yezalun nasi bi ma ma'accelul fitra İnsanlar fıtrı orucu bozmayı e, acele ettirdiği müddetçe hayır içindedirler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde sahuru geciktirmek de sünnettendir. Bunda da icma vardır. İcmayı İbn-i Musleh teala naklediyor. Dolayısıyla sahuru geciktir geciktirmek Yedikten sonra geciktirmek, sabah ezanına kadar geciktirmek bu da e, e, sünnettendir. Aynı şekilde özellikle Ramazan ayında çokça ibadet etmek, ibadetleri çoğaltmak sünnettendir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber hakkında diyor ki Peygamber insanların en e, cömertiydi, Ramazan'da ise daha cömertti. Diyor. Dolayısıyla bu Ramazan'da özellikle e, özellikle Kur'an okumak eftaldır. Ee, özellikle Kur'an'ı okumak e, en azından bir defa hatim etmek e, daha esnaldır. Hatta selef Ramazan geldiği zaman bütün dersleri bırakıp e, ibadetlerine konsantre oluyorlardı. Bazıları Kur'an'ı e, Ramazan'da iki defa, bazen üç defa e, İmam Şafi Kur'an'ı günde iki defa hatim ediyordu Rahimullahü Teala. Dolayısıyla Kur'an'a önem vermek çünkü bu e, Kur'an ayıdır. Aynı şekilde orucun özel, e, sünnetlerinden bir tanesi de e, hurma üzerine, hurmayla orucu bozmak. Hurmayla orucu bozmak e, sünnettendir. Eğer bulamıyorsa e, suyla orucu bozmak. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki اِذَا اَفْتَرَ اَحَدُكُنْ فَلِيُفْتُرَ عَلَى Biriniz orucu bozuyorsa hurma üzerine e, bozsun. Aynı şekilde kardeşler başka bir meseleyi değinirsek bazı kişiler e, oruç tutmamanın özürü. Biliyorsunuz kişi misafirse yolculuksa yolculukta ise oruç tutmak farz değildir o kişiye. Tutmak daha mı eftal daha değil mi daha eftal. Cumhur'a göre tutmak daha eftaldır. Fakat oruç tutması farz değildir o kişi için. Aynı şekilde hasta olan kişi oruç, tutma, e, oruç tutması farz değildir. Bilakis oruç tuttuktan sonra hastalığı daha çok ziyade e oluyorsa o kişinin oruç tutması caiz değildir. Bunda icma vardır. İsmail İbn-i Kudame, teala e nakleder. Peki bu kişi e bu hastalığı e geçiciyse Ramazan'dan sonra geçiciyse o kişi o orucu e kaza etmesi farzdır. Kaza eder. Yok hastalığı hep devamlıysa o kişi hasta olduğu her güne bir fakir doyurması vaciptir. Aynı şekilde kişi yaşlılıktan dolayı oruç tutamıyorsa tutması vacip değildir. E, tutmaz o zaman. O zaman her gün e, i̇bn Abbas'ın dediği gibi her gün bir fakir doyurur yaşlı olduğu zaman. Aynı şekilde kişi hamile ise veyahut da çocuk emziriyorsa e, bu kişilerin orucu tutması e, farz değildir. Bilakis orucu kaza eder e, hamile veya e, hamile veya e, çocuk emziriyorsa bir kişi orucun kazasını diğer Ramazan'a kadar gelecek Ramazan'a kadar tutmadıysa e, sonra gelecek Ramazan geldiyse e, o kişi e, bir sene içinde tutmadıysa gelecek Ramazan'a kadar tutmadıysa sonra Ramazan girdiyse o kişi yine orama e, günü kaza etmekle birlikte bir fakir doyurur. Gelecek Ramazı'ya sehir ederse. Kaza etmekle birlikte bir fakir doyurur. Bu da i̇bn Abbas radıyallahu aleyhi fetvasıdır. Ramazan hakkında kısaca meseleler bunlardır. Kişinin bazen mideye kamera sokuyorlar. Mideye bakıyorlar. Bu gibi şeyler kişinin orucunu e, orucunu bozmaz. E, kişinin orucunu e, bozmaz. E, bazen hastalıklarda böbreği yıkıyorlar. E, böbreği yıkamak e, ilim ehlinin fetvasına göre böbreği yıkamak orucu bozuyor. Dolayısıyla e, orucu bozar. Kaza etmesi gerekir her zaman yıkanıyoruz, o zaman e, e, bir fakir için, her gün bir fakir için e, kişi e, doyurur o fakiri. Peki bu fakirleri nasıl doyuracak? İsterse her gün birisini davet eder, isterse e, Ramazan'dan sonra 60, e, 30 kişi, Ramazan 30 gün veya 29 gün e, bunları bir, bir defasında doyurur isterse. Hepsini bir gün davet edip hepsini isterse her gün teker teker doyurabilir. Bundan, bunda bir beyz yoktur. Fakat dediğim gibi diğer Ramazan'a kadar bunun kazasını yapması gerekir. Bildiğiniz gibi kardeşler, Ramazan'da e, teravi namazı e, vardır. E, kıyam namazı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namaz hakkında diyor ki Ramazan'ı imanın ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zembihi kim Ramazan'ı iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek e, geçirirse o kişinin gel, geçmiş bütün günahları e, affolur. Buradaki e, bütün günahları affolurdan kasıt küçük günahlardır. E, çünkü büyük günahlar ancak tövbeyle affolunur. Bunda da ehli sünnetin e, ilim ehlinin icması vardır. İcmayı İbn-i Abdelberrahim teala nakleder. Yani e, salih ameller büyük, büyük büyük günahları silmeyeceğine dair e, İbn Abdilüver e, nakleder. Peki bu teravih namazını teravih, e, cemaatle mi kılmak yoksa evde tek başına mı kılmak daha eftal? Şakir İslam İbn Sımiyim'in her cüslüne isimli kitabında güzel bir kayıde getiriyor. Diyor ki cemaatle meşhur olan bütün namazları cemaatle kılmak daha eftaldır diyor. Ee, Tabi kadınlar için değil bu. Kadınların evde namaz kılması daha eftal. Bu erkekler için. Ee, İbn-i diyor ki meşru, cemaatle meşhur olan bütün namazları cemaatle kılmak daha eftaldır. Dolayısıyla teravih namazını cemaatle kılmak e, daha e, eftaldır. Teravih namazının fazileti hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Abdal salat'i بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاتُ الْلِيلِ yani farz namazdan sonra namazların en efvalı gece namazıdır. Gece namazıdır. Gece namazı yani teravi. Bazıları da gece işte gece namazı ile teravi başka zannediyorlar. Bu yanlış. Yani aslında biz şu an teravi diyoruz ya. Bu avamın isimlendirmesi Yoksa Bu teravi dediğimiz gece namazı aslında. Ve gece namazı yattıdan ta sabah namazına kadar devam ediyor yatsı namazından sonra ta ki e, sabaha kadar devam ediyor sabah namazına kadar bunda da ilim ehlinin icması var İb, e, icmayı e, İbn-i Nasr ve İbn-i Munzer rahimullah teala e, naklediyor ve bu vakit tabii ki gece kılmak daha eftal ama yatsıdan sonra da kılına bilir bir beis yoktur peki teravih namazının adedi kaç rekat kılmak gerekir eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi kılıyorsan e, kılıyorsan onun gibi kılır, kılarsın. Peygamber ne yapmış? 11 e, rekat kılmış. 8 teravih 3 e, ve vitir. Eğer onun gibi namazın onun suretindeyse, onun heyetinde ve şeklinde ise 11 rekat kılmak daha haftaldır. Peygamber ne yapıyordu? Uzun kılıyordu. uzun kılıyordu. Bazen Bakara, Ali Emre, Nisa'yı bir, bir, bir rekatta okuyordu. Eğer onun gibi uzun kılacaksan o zaman 8 rekat kıl derim. Ama yok onun gibi kılmıyorsan o zaman e, 20 rekat daha haftaldır. O zaman 20 rekat e, daha haftaldır. İbni Teymiye'nin dediği gibi. Dolayısıyla onun gibi kılıyorsan uzun. 8 rekat daha yaptalı yok onun gibi kılmıyorsan 20 rekat kılmanda da veya daha fazla kılmanda da bir bahis e, yoktur. Yani teravih namazının ille şu kadar olacak diye bir şey yok. İlle 11 ve ille 13 ve ille 20 olacak diye bir şey yok. Adedi yok teravih namazının. Bunda da İbni e, İbn Abdülber el İstizkar isimli kitabında ve Iraki icmai naklediyor. Adedi olmadığına dair. Yani burada e, e, ilim ehlinin daha önceden icması var. Teravih namazının adedi olmadığına dair. Yani ille 8, ille 11 e, olur, o, yoksa hataya girmişsin diyemezsin. Adedi yok teravih namazının. İster 13, ister 11, ister 20, ister 30, ister 50, ister 40 kılabilirsin. Bunun bir adedi yok. Bunda ilim ehlinin icması vardır. Dolayısıyla sonradan gelen alimler diyorsa ki, illa 11 11'den sonra kılarsan hatadır. Bunlar yap, bunu söyleyen alimler yanlış yapmıştı. Hatta Şeyhülislam listan İbn Teymiyye rahimehullah teala diyor ki diyor ki inne men hasara diyor ki kim teravih namazını bir adede hasrederse, ederse işte illa şu kadar kılacaksın derse İbn Teymiyye diyor ki fakat akta bu kişi hata yapmıştır diyor. Nassan söylüyor yani kim bunu hasrederse ederse teravih namazını hasrederse bu kişi ee, ha, e, hata yapmıştır diyor. Bundan dolayı ata rahimallahu teala diyor ki edrektun nase yusallune selaten ve aşireyni rakah insanları bizim zanımızdan insanlar 23 rekat kılıyordu diyor. Ata rahimallahu teala yani tabiin zamanda. Dolayısıyla İbn-i de dediği gibi bazı insanlar işte illa 11 kılacaksın 8 kılacaksın. Bunlar hata. Kişi işte istediği kadar bir adedi bir adedi yoktur. Bunda da icma vardır. Nam. <gülüyor> Peki e, e, bu teravih namazına nasıl kılınması gerekir? Teravih namazının sıfatı 2-2 kılınması gerekir. Çünkü Bukhari ve Müslim'de geçen e, hadiste İbn-i Ömer'in hadisinde peygamber diyor ki Salatü'l-leyli mesne mesne gece namazı 2-2 rekattır 2 -2 diyor. Hatta İbn-i Kudame diyor ki e, alimlerin çoğuna göre teravih namazı 2 rekattan fazla e, ziyade edilmez. 2-2 kılınır. Hatta İmam Ahmed diyor ki 2 değil de 2'den sonra 3'e kalktığın zaman mecbur oturman gerekir diyor İmam Ahmet İbni Dolayısıyla alimlerin çoğuna göre teravi namazı 2-2 iki, iki kılınır. 4 rekat kılınmaz. Buna da e, dikkat edilmesi gerekir. <gülüyor> Aynı şekilde bazı insanlar teravi namazında yorulduğu zaman bırakıyor gidiyor. E, halbuki yorulduğu zaman o teravi namazına oturarak kılınması caizdir. Oturarak kılınması e, caizdir. Bunda da icma vardır. Tatavu namazları farz olmayan namazları oturarak kılınmada caiz olduğuna dair icma vardır. İcmayı İbn-i Munzir ve İbn-i teala e, nakleder. Dolayısıyla yoruluyorsan oturarak da kılman da e, bir beyt e, yoktur. Nam. Teravi namazı <gülüyor> başladığın zaman İstiftah e, edilmesi gerekir mi? İstiftah yani e, teraviye başladığın zaman istiftah duatı. Yani Sübhaneke Allahümme e, veyahut Allahümme be'ed beyni ve beyni khıtayya yekeme be'ed dualar. Veya Sübhaneke Allahümme ve biham bizim dediğiniz. E, bunun demesi her namazda, e, teramin namazında da bu sünnettir, mustahaptır. Fakat imam başladığı zaman, imam okumaya başladığı zaman bunu demezsin. İmam başlamadan bu duayı okumanda e, sünnettir. Binbazı rahimullahü se'ala'nın e, dediği gibi. Nam. Teravih namazını teravih namazını e, Kur'an'ı baştan so sona kadar okuması tüm teravihde yani Ramazan esnasında teravihlerde Kur'an'ı baştan sona kadar okunması müstehaptır. Ve bunda e, ittifak vardır. İttifak İcmai i̇bn ee, İbn Teymiyye rahimeullah teala nakleder. Der ki: "İnnehu mustahabbun bil ittifak." İbn Teymiyye der ki: "Kur'an'ı baştan sona kadar Ramazan'da okumak teravihlerde ittifakla sünnettir." diyor rahimeullah teala. <gülüyor> Nam. Kişinin e, vitir namazında hangi sureleri okuması gerekir? Vitir namazında eee suresi, kafirun ve İhlas'ı okuması sünnettendir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, e, bu e, sureleri okurdu. E, Tirmizi'de geçen hadiste olduğu gibi. Yani sebbe hisme rabbike ala ondan sonra kul ya eyyüel sonra kul Hat". ahad bu sureleri kişinin vitirde okuması sünnettir. Hatta Tirmizi diyor ki ve aleyhi ekserul ehlil ilim. E, çoğu alimler bunun sünnet olduğunu demiştir der termedi yarhamullahu teala. Bazı e, imamlar e, teravih namazında e, imam e, Kur'anı açarak okuyor, önünde Kur'an oluyor ve Kur'an'dan e, okuyorlar. <gülüyor> Bu da e, caizdir. E, çünkü Bukhari geçen e, Ayşe radıyallahu teala anhanın eserinde Ayşe radıyallahu teala Anha'nın e, kölesi Zekval e, ona namaz kıldırıyordu ve Kurandan Kur'an'a bakarak namaz kıldırıyordu. kıldırıyordu. Bu imam için geçerli. İmama uyan için geçerli değil. Dolayısıyla sadece imam Kur'an'a Kurana bakarak okumasında e, bir beysi yoktur. Bu da İmam Ahmet ve e, Şafii'nin e, görüşüdür. <gülüyor> Ebu Hanife teala diyor ki imamı imamın Kur'an'ı açıp okuması imamı imamın e, namazını bozar diyor. İmamın namazını e, bozar diyor. İmam Şafii teala e, diyor ki bu, bu görüş hakkında la ya'lemu zalike kabli Ebu Hanife. Ebu Hanife'den önce bu görüş bilinmiyordu diyor. Yani sadece Ebu Hanife'nin böyle bir görüşü var. Ondan önce böyle bir görüş yoktu diyor. Yani hata olduğunu Yunus teala. Bunu da İbn Nasr'ın Kıyamu'l-Leyl isimli kitabında zikrediyor. Eee vitir namazında kunut. Ramazan dışında vitir namazında kunut, kunut okumak e, ittifakla meşrudur. Ramazan dışındaki vitir e, vitir namazlarında İbn Ömer ve İbn Mes'ud'un yaptığı gibi. Fakat Ramazan içindeki vitir namazlarında Kunut okumak meşru mudur değil midir? Ee, bunda da iki görüş vardır. Ee, İmam Ahmed İbni Hanbel, Ebu Hanife, İbn Ömer, İbn Metrud gibi e, imamlara göre caizdir. Ramazan içinde kunut okumak. Ramazan içindeki vitirde e, bazı alimler de İmam Şafi gibi e, diyor ki e, Ramazan içindeki e, vitirlerde kunut okulmaz. Kunut okulmaz diyor fakat İmam Ahmet diyor ki e, diyor ki ben bunu e, Ramazan içindeki vitirde kunut okumayı doğru görmüyordum. Fakat sonra baktım ki insanları zor e, zorda bırakmamaya karar verdim ve caiz gördüm. E, diyor İmam Ahmed İbn Hanbel bunu da İbni i Kayın Bedaya'ın Fevaid isimli kitabında zikrediyor. Dolayısıyla inşallah e, Ramazan içindeki vitirlerde de kunut okunmasında bir beis e, yoktur. Peki bu kunut ee, e, rükudan önce mi rükudan sonra mı ee, okunulur yani rükudan kalktıktan sonra rükudan önce mi ikisi de e, caizdir İmam Ahmed bin Hanbel'in yaptığı dediği gibi fakat en eftalı rükudan sonra rükudan sonra semiyallahu aleyhi ve men hamd rabbena ve lekel hamd ondan sonra elini kaldırıp kunut yapman daha yastal. Fakat Ruku'ya gitmeden önce de Hanefilerin yaptığı gibi kunut yapmanda bir beys e, yoktur. E, İbn-i Seymiye rahimullahu teala da diyor ki kunuttan sonra daha yastaldır diyor. <gülüyor> <Nahım>. <gülüyor> Kunuta Allah-u Teala'yı temcid ederek başlamak, övgüyle başlamak, kunut duasını övgüyle başlamak Allah'a ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selat ederek başlamak yine övgüyle ve salat ve selamla kunutu bitirmek müstehaptır. Ve bunda e, icma vardır. İcmayı Nevevi rahimullahu teala kitab-ül ezkar isimli kitabında e, nakleder. Kunutta e, elleri kaldırmak. Kunut duası yaparak kişinin elini kaldırarak dua yapmak. Bu da bunda da bir beis yoktur. Bey Hakk'i'nin dediği gibi İbni Ömer radıyallahu Teala anhu bunu yapıyordu. Yani kunutta elini kaldırıyordu. Kunutta elini kaldırarak dua yapıyordu. Ve bu el kaldırma göğüse kadar olur. Göğüse kadar şöyle el kaldırmakta bir beis yok. Bazıları da semaya doğru el kaldırıyor. Bu doğru değil. Bu yanlış şey. Bilakis göğüse kadar yapmakta bir beis yoktur. Kunuttan sonra, elini kaldırdıktan sonra yüzüne silmez. Yüzüne silmez, direkt yine elini indirip beyhaki Rahimullahü Teala diyor ki leyse bi mahfûzîn an-i senef Kunuttan sonra, elini kaldırdıktan sonra duadan sonra yüze sürmek seleften e, mahfuz değildir. Seleften varif olmuş değildir. Diyor beyhaki Rahimullahü Teala. Aynı şekilde kunutta imam eee dua ederken dua ettikten sonra imamın arkasındaki insanlar amin demesi mustahaptır. mustahaptır, sünnettir. İttifaka göre icmaya göre bu ittifakı İbn Kudame rahimehullah teala eee İbn teala nakleder. <gülüyor> Kunut'tan e, <gülüyor> dua, hatm-i Kur'an dedikleri Kur'an'ı hatmettikten sonra dua yapmak Kur'an'ı bitirdin, hatmettin ondan sonra dua yapmak. Bu e, namazın dışında Kur'an okuduktan sonra sonra e, dua yapmak. Kur'an'ı Kur bitirdikten sonra dua yapmak bu namazın dışında sabittir. E, Enes Kur'an'ı okuyup bitirdikten sonra akrabasını, ehlini toplayıp dua ederdi. Bunda bir beys yok. Kur'an'ı hatmettikten sonra. E, peki ee, namazda bu duayı yapmak sünnet mi? Namazda dedik ki Ramazan'da e, İbn Semeyyen de dediği gibi Kur'anı baştan sona kadar okumak doğru, mustahab dedik. Peki bu bitirdikten sonra baştan sona hatmettikten sonra namazın içinde e, dua yapmak doğru mu? Kur'anı hatmettik, Kur'anı bitirdikten sonra dua yapıyorsun. Mekke'de oluyor, görüyorsunuz. Hatim duası, namazın içinde. Bu dua yapmak e, doğru mu? Bu duayı yapmak e, doğrudur. <gülüyor> Çünkü İmam e, Ahmed bin Hanbel diyor ki "Kâne, ah, kân ehlü Mekke yef'alûne." bunu yapıyordu diyor İmam Ahmed bin Hanbel. Ve Bin Baz rahimallahu Teala diyor ki "Lâ âlemu ehaden 'ani's selef Selef'ten hiçbir kimse bunu inkar ettiğini duymadım diyor. Bin Baz rahimallahu Teala Dolayısıyla hatm, dua hatmın Kur'an, hatimden sonra dua yapmaz, namazın içinde dahi olsa bunda bir beis yoktur. Selef bunu yapmıştır. Başka bir mesele kardeşler. Kişi bazen teravi namazına geldiği zaman bakıyor ki kişi, imam namaza durmuş. Sen ise yatsı namazını kılmamışsın. Bu durumda önce yatsı namazını kılıp sonra mı teraviye ee, bu durumda yatsı namazını kıldıktan sonra kendi başına sonra teraviye mi duracaksın yoksa e, imamın arkasında o teravih kılarak senin onun arkasında yatsıyı kılabilir misin? Yani O iki rekat selam verdikten sonra son kalkıp e, son iki rekatı kılabilir misin? E, İbni Gazi Teala ve İmam Şafiiye, İbn Teymiye'ye göre e, bu alimlere göre ee, ne yapmak gerekir? İmamın tera, e, arkasında kılmakta bir beysi yoktur. Dolayısıyla e, teravihe gittiyseniz yatı namazını kılmamışsanız imama uyarsınız. İmam iki rekat selam verdikten sonra siz kalkıp diğer iki rekatı e, kılarsınız. <gülüyor> Bu daha artan. Bu bilindikten sonra kardeşler teravide yapılan bazı e, hatalara e, dikkat çekmek istiyorum. <gülüyor> Birinci hata bazı insanlar e, camilerde, teravi esnasında e, lambaları kapatıyor. Daha huşu olur diye falan. Bu yanlış bir şey. Hatta bazıları gözünü kapatıyor. Bu yanlış bir şey. Selef e, Teala böyle bir şey yapmıyordu. Özellikle lambalarını falan mumlarını falan kapatmıyorlardı Selef. Dolayısıyla e, huşu olur diye lambayı falan kapmak, kapatmak e, bu e, seleften varit değildir. Başka hata bazı insanlar memnun olan insanlar, imama uyan insanlar Kur'an açıyor, Kur'an'a bakıyor. İmamı Kur'an'dan takip ediyor. Bu da doğru değildir. Çünkü selef bunu yapmamıştır. Aynı şekilde bir hatada bazı insanlar özellikle nerede güzel sesler varsa oraları takip ediyor. Bir gün orada, bir gün o mescitte, bir gün bu mescitte İmam Ahmet ibn Hanbel bunu kerih görüyor. <gülüyor> Başka bir hata bazı kadınlar e, teravihe gidiyor. Dedik gidebilir bir beys yok. Fakat en eftal e, e, evinde kılmasıdır. Fakat teravihe giderken e, güzel kokular sürüyor. E, bu da yanlışlardandır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklıyor başka bir hata bazı insanlar teravih namazında ağlıyor, ağlamasında bir bez yok ama yani yüksek sesle ağlıyor öyle ağlıyor ki yanındaki namaz kılanları şaşırtıyor rahatsız ediyor, izac ediyor bunlar da hatadır yani ağlıyorsan içinden ağla ama bağırarak ağlanması falan bunlar doğru değildir <gülüyor> Başka bir hata kardeşler, duada yaktida etmek, yani aşırılığa gitmek. Bir dua yapıyor, sesini bağırtıyor sesini bağırıyor, işte ellerini ta semaya doğru kaldırıyor, sesini yükseltiyor, bazen gözünü de semaya doğru kaldırıyor. Bütün bunlar duada aşırılığa gitmektir. Bazıları diyor ki, öyle aşırılığa gidiyor ki Ey Allah'ım dünyadaki bütün kafirleri helak et. Yani bu olmayacak bir şey. Allah kıyamete kadar kafirler kalacak. Nasıl dua edersin böyle bütün kafirleri helak ettiği? Bu duada aşırı, aşırı olan şeylerdir. Veya sesin öyle bağırıyor ki dua ederek haporlularda kulağın patlıyor adam. E cemaatin kulağı kaplıyor, patlıyor. Bunlar bütün ee, yanlış olan şeyler. Aynı şekilde e, telhine dua dedikleri e, duada böyle sesini müzik gibi yapmak. Müzik gibi dua şey etmek. Bunlar e, doğru değildir. Duada aşırılığa gitmek. Öyle dua yapıyor ki sen zannediyorsun bu adam Kur'an okuyor. Duayı da Kur'an gibi okuyor yani. Bu doğru değildir. Bu ancak Kur'an'a hastır. Dua, normal dua yapılır. Ama duayı Kur'an gibi okumak doğru değildir. Hatta Lejnetü daime Suudi Arabistan'daki lejnetü daime bazen bazı insanlar hutbe verirken veya ders anlatırken hutbe ve ders esnasında Kur'an okuyor. O Kur'an okurken de, de böyle sanki namazdaymış gibi okuyor böyle, duymuşsunuzdur. Hutbe esnasında veya ders esnasında mesela bir ayet getirecek. Ayeti sanki namazdaymış gibi böyle güzelce okuyor, bağırıyor, çağırıyor ve güzel tel telhin ediyor. E, lejcmesi e, daime diyor ki bunu selef yapmıyordu yani normal ders veriyorsun kur'an normal oku geç ama namazdaymış gibi güzel sesle böyle yapmak selefin e, amelinden e, selefin amelinden e, değildir diyor e, alimlerimiz na <gülüyor> e, Ramazan hakkındaki kısaca meseleler ve teravih hakkındaki kısaca meseleler bunlardır. <gülüyor> Nam, sorularınız var mı bu konu hakkında? Ramazan hakkında veya oruç hakkında veya teravih hakkında? hangi şekilde diş macunu Nam, diş macununda bir beysi yok. Oruçluyken diş macunu ee, kullanmakta bir beis yok. Fakat midene girmemesine dikkat etmesi gerekir. Dikkat edilmesi ha. gerekir. Aynı şekilde misvak kullanılması, oruçlu olsan dahi bunlarda bir beis yoktur. Ya, bir var mıdır? mesela? E yok bir sınır yok. Fakat bazı alimler diyor ki e oruçlunun e ağız kokusu allah Teala katında miskten daha eftal olduğundan dolayı en iyisi yapmamaktır diyorlar. Ama yaparsan orucunu falan bozmaz yani. Hmm. Bir kadın oruç tutuyor yani geçen seneki orucunu tutuyor kalasını. Oruç tuttuğunu unutuyor. Kocasından cinte ilişkiye giriyor. Onunla atla geliyor. Benim orucum ya yani o zaman. Nam eğer e, unutmuşsa, kalas e, o kişiye bir şey olmaz, o kadına bir şey olmaz. E, o günü kaza yapar. Kefaret yapmasına falan bir beyt bir şey olmaz. Bu tabi farz oruçla, oruçlar için geçerli. Ama farz değil, sünnet orucunu yapıyorsa bilerek e, ilişkiye girse de bunda bir beyt olmaz. Çünkü e, farz olmayan oruçlar ister yapar ister yapmaz. <gülüyor> duası Arapça mı? Nam dua konu duası Arapça. Nam. Buyurun hocam. Aleyküm selam. Namazda e, şey teravih namazında Kur'an'ın yüzüne bakarak okunmasının şey şaiz e, olmadı mı ki? Şimdi e, bunu sadece e, nafile ibadetlerde Kur'an'ın yüzüne bakarak imamın e, hatim yapması teravih namazında yani. Ben, yani bir kaç kitap da o caiz olduğunu diyor. Sadece bu nafile ibadetlerde, bu farz ibadetlerde falan buna bakar. Abi to eee evet. şey görülmüyor. Caiz görülmüyor. Bu konuda biraktıklarım bir... mı? Nam, yani bunun şey imamın eee Kur'an açıp Kur'an'a bakarak teravih namazını kıldırmasında bir beys yok. Evet. Ayşe radıyallahu taala anh'anın kölesi yaptığı gibi Dediğiniz gibi bu nafile namazlar için. Teravizde nafileye giriyor. Bu Ebu Hanife buna karşı mı çıkıyor? Ebu Hanife buna karşı çıkıyor. Evet. Nafilelerde de mi? Nafilelerde de. Ee, bundan dolayı İmam Şafii diyor ki bu Ebu Hanife'den önce böyle bir söz diyor. İlk Ebu Hanife çıkardı diyor. Onun için inşallah cahit. Fakat memun. Yani arkada imama uyan kişinin Kur'an açıp bakması doğru değil. Ancak ancak imam e, hata yapıyorsa belki o hatayı düzeltmek için açmasında bunda bir beysi yok. Ancak bir sebep yoksa öyle sebepsiz yere açıyorsa bu doğru değil. Serhat bunu yapmamıştır. O çok önemli yani arkadan Bu hata iyi. Yani, hata. Nah, hata bu. Çünkü onlar zaten imamı düzeltmiyorlar. Hata bunlar. Nah. bu meseleler